Muhterem kardeşlerimiz okuna ayetler bizim istikbale hazırlanmamız. Kafiyede düşmememiz. Kur'an-ı Kerim'in mahiyetine intikal edebilmemiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bildiği o sıfatlardan bir nasip alabilme. Ondan sonraki İnşirah suresinde de Cenab-ı Hakk'ın Lütfu, her şey lütfu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi, onun dahi o ferahlat. Yardımın Cenab-ı Hak'tan gelmesi. Dünyada engeller var. Her zorluktan sonra bir selametin geleceği. Ve insanın şu dünyada gaflete düşüp boş zamanının olmaması. Zamanını doldurması. Ve hayırdan bir hayra koşması. Ve kalbin Cenab-ı yönlendirmesi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 Bu engelleri aşması zaruri. Onun için Kur'an-ı yeminler var. O yeminlerin dikkatimizin yoğunlaşması. Ey iman edenler, olağa ikazlar var. De ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmete de ki, onlara de ki diye ayetler var. Bellası Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Peygamberler rehber olarak geliyor en yüce rehber rehberler arasında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz meccanen onu ümmet olduk bir bedel ödemeden meccanen Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk büyük bir lütuf ihsan-ı ilahi ve Cenab-ı Hak kullarının ölümü ve kıyameti güzelleştirmesini istiyor dünyaya gelen her varlık ölüme mahkum olarak geliyor Kainat da ölüme mahkum, o da infilak edecek. Bir faniyle aldanmama. Efsane arzulardan vazgeçme. Fucurdan uzaklaşma. Kalbi selime vasıl olabilme. Hasibu kablen tu hasibu buyuruluyor. İlahi muhasebeye gireceğiz, hesap vereceğiz. Hesap vermeden evvel bu hesabımızı daha dünyada yapabilmek. Tedbirler alabilmek. İstiğfar ve amel-i salihlerle bertaraf edebilme. Mutu kablentü mutu buyuruyor. Ölmeden evvel ölünüz buyuruluyor. Nasıl öldüğü zaman sen nefsani arzuların bir irade kalmıyor. E, dünyadayken o duruma gelebilmek. Nefsani arzularını çökertmek. Ruhani istidatları inkişaf ettirme. Bu şekilde bir takva hayatına girebilme. Takva hayatını gelince hakikatler açılıyor. Cenab-ı Hak lil müttakim buyuruyor. Bu Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Fette kullah buyuruluyor. Takva sahibi onun için Allah öğretsin. Öğretiyor buyuruluyor. Velhasıl bu esas imtihan bu dünya imtihanı. Dünya dershanesi. Allah'ın verdiği nimetler malzemeler. Laboratuvar malzemeleri. Kıyamet laboratuvarının malzemeleri. Bu kıyamet Laboratuvar malzemelerini, candı, maldı, evlattı vs. de bunları nasıl kullanabileceğiz? Nasıl Cenab-ı Hakk'la dost olmaya vasıta olabilecek? Cenab-ı Hak kıyamet üzerine yemin edil, la uksum biyomil kıyame buyuruyor. Kıyamete an olsun, yemin olsun diyor. Yani kıyamet üzerine yoğunlaşmamızı arzu ediyor. Her an imtihan olarak geldiğimizin farkında olabilmek. Kıyamete çok ayet var. Gâşiye suresinde Resulüm dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi buyuruyor. Tabi bu sallallahu aleyhi ve sellem efendim, şahsında ümmete büyük bir tebliğ. dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi buyuruyor. O gün dünyadaki duruma göre simaları bildiriyor Cenab-ı Hak. O gün bir takım yüzler zelildir buyuruyor. Bir takım yüzler de o gün mutludur buyuruyor. Yani dünyanın bir semeresi, dünya imtihanının bir neticesi. Bir azametle korkulu bir gün bildiriliyor. O günün şerrinden korunmak ve işte buradaki Cenab-ı Hak'la dost olmaya takvaya bağlı. La hafun aleyhim ve lahim onlar mahzun olmayacaklardır üzülmeyeceklerdir. Çok büyük bir dehşet günü ve bu dehşet gününde Allah'la dost olanlar üzülmeyecekler, korkmayacaklar. Öyle bir günkü çocukları, masumları ihtiyarlatan bir gün bir Suresi'nde. Annelerin süt veren annenin çocuğu bırakacağı, atacağı bir gün.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 Dünyada mümkün olsa her şey verebileceğiniz, her şey videolar vereceği bir gün. Daha birçok ayetler, dağların infilakı vesaire, denizlerin kuruması, her şeyin altüst olması. İşte o günde, bu dünyada dost olanlar, لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ اِنَّ مَا الْاُسْرُ يُسْرَا اِنَّ مَا buyruluyor. Dünyanın iptilalarına, medcezirlerine, Katlanılacak, hamd artacak, şükür artacak, sabır artacak, zikir artacak, Cenab-ı bir dostluk kurulacak. Okunan ilk ayet, Cenab-ı E ey iman edenler Allah'tan korkun olarak başlıyor. Herkes yarın ne hazırladığına baksın buyuruyor. Yani en yakın zamanı biz yarın deriz dünyada da. Yarın gel en yakın zaman olarak yarın işini göreyim yahut yarın görüşelim deriz. Bir sonsuzluk karşısında bir ölüm yok. Bu sonsuzluk karşısında kıyamet yarın olarak bildiriliyor. Yani yarına hazırlanma. Biz hayatı çok uzun zannediyoruz. Aman diyor 10 sene 20 sene daha fazla yaşasam diyoruz. Kıyamette öyle bir şey olmayacak. Geçki 10 sene, 20 sene daha fazla yaşasaydım olmayacak. Yani bu dünya hayatın ne şekilde geçti? Dakikalar, saniyeleri nelerle doldurduk? Herkes yarını ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü o yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Yarını hazırlanmak nasıl olacak? La ilahe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 bir yokluktaysak, bir ibtilalardaysak peygamberin iptilaları nasıldı? Eshab-ı Kiram ibtilaları, ızdıraplarının ne şekilde? Ben nasıl bunun bir bertaraf halindeyim? Sabrım zorlanıyor mu? Onların sabrı ne kadar zorlanır? Benim sabrım ne kadar zorlanıyor? Birincisi kalbin Cenab-ı beraber olması. Sahabi onu söyle. Bir ayet indiği zaman diyor. Başına toplanırdık diyor. Müzakere ederdik. Allah'ın muradı nedir bu ayette derdik diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki benim bir komşum vardı diyor. Daha halife olmadan evvel. Bir gün diyor ben Allah Resulü'nün yanına giderdim. Ertesi gün çalışırdım diyor. Benim çalıştığım gün o diyor Allah Resulü'nün yanına giderdi. Benim gittiğim gün o, o çalışırdı diyor. Akşamları birbirine sorardık bugün bir ayet indi mi? Bir vahiy geldi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ne gibi hadis-i şerifler, ne gibi ikazlar, ne gibi irşatlar duydu. Birbirimize her anımızı bir müzakere ederdik diyor. Abdullah İbn Mesud da diyor ki, eshabın hanımları da diyor, kocalarına akşam geldiği zaman bugün bir vahiy geldi mi? Bugün Allah Resulü neden bahsetti? Onu sorardı diyor. Sabahlin kocaları da giderken, aman sakın bana haram bir şey getirme, helal lokma getir. Ben dünyevi açlığa dayanırım ama kıyametin şiddetine ben dayanamam derlerdi. Yani demek ki birinci şart, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yani kalbin cenabakta beraber olmasın.